Herkese merhaba 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler'le berabersiniz. Sevgili program ortağım RUF maalesef sağlık nedenleriyle bugün bizle beraber değil ancak çok özel iki konuğumuz var Diğerkam'da. Ee, geçtiğimiz haftadan beri biliyorsunuz e, UNDP Türkiye'nin e, Stockholm 50 ulusal danışma sürecini takip ediyoruz ve onunla bağlantılı olarak e, konuklarımızı alıyoruz ve iklim krizi bağlamında aciliyetlerimizi konuşuyoruz ve bu sefer gerçekten Türkiye için çok önemli olan bir aciliyetimizden e, bahsedeceğiz. Marmara Kültürleri Ağı'ndan sevgili Halim Bulutoğlu ve Asu Aksoy bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Çok kısaca önce biraz Marmara Kültürleri Ağı'ndan bahsedelim mi? Ee, yeni kuruldunuz. Ne yapmayı hedefliyorsunuz? Ee, ve kimler var Marmara Kültürleri Ağı'nda? Ee, Marmara Kültürleri Ağı e, bir Adalar Vakfı projesi olarak başladı. Ee, sevgili Asu kalem aldı. Geçen Ekim ayında... E, Avrupa Birliği Kültür Sivil Programı çağrısına katıldık, e, kabul edildi ve e, esas olarak da bu yılın işte başında Şubat ayında da başladık sürece. Bir A projesi bu e, girişimcilere ya da e, işte işlekçilere adalar vaktinin yanı sıra e, Marmara adalarından dört <gülüyor> kuruluş var, sivil toplum kuruluşu, e, Çanakkale'den bir sivil toplum kuruluşu var. E, ayrıca e, Marmara ve İstanbul'da ve adalarda faaliyet göstermekte olan Deniz Yaşamını Koruma Derneği ve e, Sufot e, Sualtı Fotoğrafçıları Derneği de bu e, projenin bir parçası iştirakçıları arasında. E, amacımız e, müsilajlar geçen sene görünür olan ve de çok ciddi bir de yankı yaratan Marmara'daki kirliliğe dikkat çekmek. Ee, bu konuda e, gerek devlet kurumlarının gerekse genel yönetimlerin yapmak zorunda oldukları ama bugüne kadar ne yazık ki yerine getiremedikleri görevlerin takibini yapabilmek sivil toplum madana. E, ve elbette sadece meseleyi kirlilik olarak almayıp aynı zamanda deniz ölür ise yaşam da ölür diyerek e, aslında e, çok önemli binlerce yılda oluşmuş olan Marmara kültürlerinin bu kirlilik sonrasında adım adım ölmeye yüz tutacağını, zaten ciddi bir şekilde bir kayıpla bugüne kadar gelindiğini hatırlatmak ve bundan sonrasını nasıl kuruluruz diye konuya dikkat çekmek, hep birlikte dikkat çekebilmek. A su tabii çok daha ayrıntısıyla anlatacaktır, ben ona sözü bırakayım. Yani işte şey, A meselesini aslında sadece sivil toplum kuruluşları, olarak değil bir de farklı nasıl diyelim disiplinler yani işte bilim insanları denizi çalışan bilim insanları ikleme çalışan insanlar bilim insanları yine STK'lar medya sanatçılar uzmanlar yani farklı uzmanlık alanları ve farklı nasıl diyelim ilgi alanlarını birlikte konuşturmak yani bunlar arasında da bir e, ...ortak konuşmanın olmasını sağlamak. Bu çok olmuyor çünkü. Herkes kendi kulvarında konuşuyor. E, Oysa ki bütün bu farklı alanlar birbirlerini dinlemeye başlarlarsa... ...konuşmaya başlarlarsa e, çok daha güçlü ses çıkabilir. E, çok daha etkin, kamuoyuna da çok daha etkin bir şey olabilir... E, Nasıl değil? Yani söylenen bütün bu mesajlar çok daha etkin bir şekilde ulaşır tabii ki. Peki o zaman biraz iklim krizi bağlamı üzerinden de bakalım çünkü iklim krizi hali hazırda bütün su havzalarını çok etkiliyor ama Marmara havzası aynı zamanda kirlilik nedeniyle Hı. ve pek çok başka sebeple de ekstra risk altında olan bir alan. İklim krizi Marmara havzasını nasıl etkiliyor ve Kirlilikle birlikte havza ve çevresindeki yaşam, tarımdan, turizme, balıkçılıktan, endüstriye nasıl etkileniyor, nasıl etkilenecek? Bilim insanları genel olarak denizlerdeki ısınmadan söz ediyorlar. Yani iklim krizinin bir parçası olarak. Ee, ama söylenen şu, yani ortalama deniz sıcaklıklarının bütün dünyada yükseldiği bir derece var sanıyorum. Bir buçuk e, derece yükselmiş oldu ama Marmara bunun çok üzerinde. Sanıyorum ki 2.7 e, derece birden e, ısınmış olduğu deniz suyunun ortalama e, sıcaklığının e, söz ediyorlar. Bu tabii e, Marmara'nın bir iç denizi olmasından da kaynaklanıyor olabilir ama onun ötesinde Marmara'yı çok hor kullanmamız e, ve onu bir atık su, su deposu olarak görmemiz, e, etrafındaki ciddi sanayi tesislerinin varlığı ve onların soğutma suyu olarak e, bu denizi kullanıyor olmasının da getirdiği ekstra bir takım şeyler var. Ve geçen sene görünen olan müsilajın da önemli etkenlerinden bir tanesinin de bu su sıcaklarının ortalamanın üzerinde çok artmış olması da bir etken olarak gözleniyor. Tek başına etken bu değil tabii. Yani buna bağlamak tek başına da yanlış da olur hatta hatalı da olabilir. Çünkü yani işte iklim krizi var e, su sıcaklıkları arttı müsilaj da o, o ortaya çıktı demek son derece yanlış. E, asal neden tabii bu e, çok kötü kullanıyor ve hala da de kullanmaya devam ediyor olmamız. Evet, yani kentsel su atıkları, atık sular daha doğrusu ve sanayi atık sularının e, ileri arıtmadan geçirilmeden denize veriliyor olması, yani böyle bir foseptik çukur gibi denizin böyle bir muamele görüyor olması. E, aslında işte iklim krizi dediğimiz şey de bizim çevreyle nasıl bir ilişki kurduğumuz, çevreye, denize, toprağa nasıl ve canlılara, bütün canlılara nasıl baktığımızla ilgili bir şey. Biz şimdiye kadar özellikle herhalde işte teknolojinin gelişmesi, sanayileşme, bütün yaptığımız işlerin mekanize olmasıyla birlikte doğayı böyle bir nasıl diyeyim bize verilmiş, bahşedilmiş bir şey gibi görüyoruz. Böyle bir araç gibi yani tamamen bizim kullanımıza sunulmuş sonsuz bir de üstelik yani kendisini tamir edebilecek. Sonsuz güce sahip ve bizi sonsuz besleyebilecek. Ee, biz içine ne atarsak atalım yani bunun üstesinden sanki gelebilecek gibi böyle bir e, hor kullanmak tamamen kendinizi düşünerek kullanmak antroposen yani insan odaklı böyle bir e, nasıl diyelim doğayla kurduğumuz ilişki artık böyle bir ilişki. Hatta sırtımızı tamamen dönmüşüz biz bu denize. Yani uzun zamandır aslında işte bu büyük aşırı kentleşme işte bir şeylerin kıyıların betonlaşması yollar kıyılardan biliyorsunuz otoyollar koca koca geçiyor artık kıyılarda yürüyemiyorsunuz oralara kayıklarınızı çekemiyorsunuz filan gibi yani bütün ilişkimiz denizle değişmiş bir vaziyette İşte bu iklim kriziniyle aslında uğraşmak demek iklim krizini ne nasıl diyelim etkilerini azaltmaya çalışmak ve buna sebep olan etkenleri ortadan kaldırmaya çalışmak demek aslında temelinde biz doğaya yani bize bütün bu kaynakları sağlayan bütün bu canlılar dünyasına yeryüzüne bütün şeyle yönleriyle yeryüzüne nasıl bakıyoruz nasıl bir ilişki kuruyoruz biz kendimize nasıl görüyoruz bunun bir parçası olarak mı görüyoruz? Bir denge kurmak üzere işleyecek bir parçası olarak mı yoksa en tepede e, sömürecek bir şey olarak mı görüyoruz? Yani bu, bu konuşuluyor aslında değil mi? Yani e, iklim kriziyle ilgili e, atacağımız adımlarda e, tam da bu denklemi düşünmemiz gerekiyor. İşte Marmara Denizi bize böyle bir e, böyle bunu söylüyor aslında. Marmara Denizi'ne Başka türlü davranmamız gerekiyor. Yani onu bir kere iyileştirmek için onu bir canlı varlık olarak görmemiz gerekiyor. Ve o canlı varlıkla bizim bir denge içinde yaşamamız lazım. Balıkçılık mesela. Balıkçılık yaparken böyle dibi tarayacak o devasa teknolojilerle girdiğimiz zaman denize. Deniz tabii ki canlılar bundan geri dönülemeyecek şekilde etkilenebiliyorlar. Çöplerimizi bu şekilde, sularımızı bu şekilde attığımız zaman e, zehirleniyor hayvanlar, ölüyor hayvanlar. Yani e, değil mi bu işte iklim krizi diye sordum yani onun için aslında Marmara Denizi ile nasıl uğraşacağımız meselesi tam da iklim krizi ile nasıl uğraşacağımız meselesinin de temelinde olan bir konu. Peki Marmara için bir acil eylem planı düşündüğümüz zaman bu acil eylem planındaki adımlar neler olmalı? Aslında bu konuda zaten geçen sene kurulmuş olan, hemen bir silah sonrasında kurulmuş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından kurulmuş olan bir e, eylem planı ya da ad, e, karar altına alınmış bir eylem planı var. E, bu ona baktığımız zaman aslında ne yapılacaklar belli ama e, üzerinden bir yıl geçti ve ne yapıldığını sorarsanız Müsilaj köpüğünün toplanmasının ötesinde ki bu da anlamsız bir çabaydı. Onun ötesinde ne yazık ki fazla bir şey yok. E, çünkü asıl önlem e, biraz önce Aslında dediği gibi Marmara'yı bir fosyeptik çukuru olarak kullanmaktan vazgeçmek. Bir atık deposu olarak kullanmaktan vazgeçmek. Bu ne demektir? Bu e, verilecek olan bütün atık suların ileri aratmayla mümkün olduğu kadar da az verilmesi. Yani o ileri aratılmış olan suların da Sonuçta e, su ihtiyacı için kullanılmaya devam edilmesi ve dolayısıyla denize boşaltılmaması mümkün olduğunca. Ama bunların hiçbirisi yapılmadı son bir yıl içerisinde ve ne yazık ki ufukta da yapılacağına ilişkin ciddi bir emare yok. Yani sadece laflar var. En son Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Müsilaj Araştırma komisyonu da yine benzer çağrıları ve uyarıları yaptı. Ee, ama onun ötesine e, geçmediği iş, belediyelere bir takım önlemlerin alınacağı ya da sanayi kuruluşlarının artma tesislerini çalıştırmalarının sağlanması gibi böyle bir takım palliatif önlemlerin ötesinde çok fazla bir gelişme de ne yazık ki yok. Hele hele e, bütçesel sorunların bu kadar büyük boyuta ulaştığı bir dönemde e, yapılacağının da bir e, işareti yok ne yazık ki. Evet yani e, gerçekten işte bu kentsel atık suların ileri arıtmadan geçirilmesi için aslında e, e, büyük yatırımlar da gerekiyor. Yani e, şu andaki mevcut arıtma tesislerini şey yapmak gerekiyor, e, ileri arıtmaya döndürmek için yatırım yapmak gerekiyor. E, e, bunun için belediyelerin güçlendirilmesi yani bir kaynağı ihtiyaç var. Bu kaynak nasıl sağlanacak? devletin bu konuda yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tabii bu konuda bir şey belirlemesi lazım strateji belirlemesi lazım işte birinci sene şunu yapacağız ikinci sene şunu yapacağız gibi sanayi tesislerine gelince orada da öyle yani bir sürüsünde aslında ileri artma tesisleri var ama ne derece etkin kullanılıyor. Geçenlerde bir haber diyordu ki aç kapa arıtma olur mu diyordu. Yani denetlemeye gelindiğinde şeyi aç tesis, arıtma testini aç sonra gidince kapat. Niye böyle oluyor? yani Bunlarla uğraşmak gerekiyor işte. bunlar Bunların niye hakikaten aç kapa yapılıyor? Neyse buradaki sorunlar bunların üzerine gitmek gerekiyor. Tabii ki tarımdan demin bahsettin. Yani Marmara Havzası aynı zamanda hem bir sanayi açısından çok yoğun bir alan. Bir kere bu kadar yoğunluğu kaldırabilecek bir yer mi bu? Buna da bakmak lazım ayrıca. Ee, belki bazı sanayi yani bu konularda politikalar hızlı politikalar geliştirmek gerekiyor. Tarıma gelince çok önemli tarım alanları var, hayvancılık var ama buralarda iyi tarıma geçilmesi gerekiyor. Yani çünkü bu kimyasallar, kullanılan kimyasallar yer sularına, derelere karışıyor. Onlar Marmara Denizi'ne akıyor yani bütün derelere tek tek baktığınızda mesela Marmara Denizi'ne akan kirli bu derelerin hepsi yani İzmit Körfezi'ne de baktığınız zaman bunların hepsini kirletmişiz ve o kadar kötü kirletmişiz ki yani gerçekten böyle bir şey gibi böyle bir millet olarak hep birlikte aslında Marmara Denizi'ni kurtarmak için büyük bir kaynak ayırmak ve Marmara Denizi'nin neden önemli olduğunu hepimizin aslında buna sahip çıkmamız ve bunun takipçisi olmamız gerekiyor. Sadece Marmaralılar değil aslında. Peki genelde özellikle iklimi konuşurken de bu türden büyük önümüzdeki felaketleri konuşurken de hep şöyle bir duygu var. Yeni bir te teknoloji gelecek hepimizi kurtaracak. Marmara'yı kurtaracak yeni teknolojiler var mı gerçekten bizim henüz erişimimizin olmadığı ya da hani e, çok pahalı olduğundan dolayı kurtaramadığımız? Yani işte ileri, i̇leri arıtmak var, değil mi? Yani ileri teknolojiden çok aslında e, e, sahiplenme yani daha doğrusu Marmara'nın kıyısında yaşayan insanların bilinç değişikliğine ihtiyaç var. Çünkü ileri teknoloji dediğimiz zaman iki tane çarpıcı örnek var. Bir tanesi Haliç'in temizlenmesi, iki de Kurbaldere'nin temizlenmesi. Bu ikisi de Marmara'nın felaketi oldu. Yani biz ileri teknoloji derken ya da bir takım yerleri temizleyeceğiz derken tam tersine Marmara'yı bir felakete dönüştürdük. Yani gözlerimiz gibi mavi olacak denilen Haliç, temizlemeye kalkarken Marmara'yı bir e, attık deposu haline getirdik ve Marmara'nın ölümüne yol açacak süreci önünü açmış olduk. O yüzden ileri teknolojilerden tabii ki faydalanacağız. Tabii ki bu tür şeylerden faydalanacağız ama o ileri dönüşümü bizim bilincimizde yapmamız ve de e, o bilinç dönüşümünü, o kültürel dönüşümü sağlamamız lazım. Zaten Marmara kültürleri ağı derken aslında zaten geçmişte var olan o sahiplenme, o sürdürülebilir yaşam felsefesini yeniden e, tüketim çılgınlığına kaptırmadan kendimizi e, doğayla barışık bir yaşama nasıl kurabiliriz sorusunu aslında sormak ve bu bilinç dönüşümünü ya da kültürel dönüşümü kendi önce kendimizde yaratabilmemiz lazım ki Marmara'nın kurtuluşu olabilsin ve hepimizin kurtuluşu olabilsin aslında. Evet yani mesela bu şey işte Marmara Denizi'ndeki balıkların durumu. Yani bu 80'li yıllardaki öğreneceğimiz çok şey var. Yani 80'li yıllardaki işte bu aş, aşırı balıkçılık işte o, o konuda çok aslında malzeme de var. Ama belki bu bugün gençler bunları ne kadar biliyorlar, bugün insanlar ne kadar yani bu balıkçılığın nasıl... O zamanlar kötü bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde yapılmış. Nasıl bir sürü balık tutulan balıklar denizlere tekrar dökülmüş. E, oysaki e, e, daha eskilere gittiğimizde e, hakikaten insanların e, balıklarla, canlılarla, toprakla, e, değil mi? Ya yani bitkilerle yaşadıkları yerle kurdukları ilişki daha farklı bir ilişki daha birebir bir ilişki, daha sürdürülebilirlik için bir takım ipuçları taşıyan bunları öğrenmemiz gerekiyor. Gerçekten yani bu Marmara Denizi'nin ve etrafındaki yerleşimlerin tarihinden öğreneceğimiz, orada yaşam biçimlerinden öğreneceğimiz çok şey var. O öğrendiklerimizi bir şekilde yeni teknolojiler dedin işte, yeni teknolojiler, yeni imkanlar, yeni araştırmalarla buluşturup yeni işte güneş enerjisi kullanmak olsun gibi bunlarla buluşturup insanların yani Marmara Denizi'ni merak etmesi lazım. Bir kere yediği şey merak etmesi lazım. Bu nereden geliyor? Nasıl bir şey? Nasıl ürüyor? Biz nasıl oluyordu 12 ay balık yiyebiliyoruz? Bu nasıl mümkün olabilir? Ben mesela öğrendim içinde R olan aylarda yenebilir balık. Yani Fransızca da öyle geçer Türkçe ile de galiba Bu aynı şekilde örtüşüyor Yani yaz aylarında balık yenmez Niye? Çünkü işte balık yasağı vardır Yumurtlama zamanıdır. Ya Bunlar çok basit şeyler aslında ama hmm. Artık biliyorsunuz Çiftliklerden gelen balıkları Her zaman yiyebiliyorsunuz Şimdi demek ki bizim yediğimiz şeyler Doğadan gelen şeyler aslında ama Öyle bir kopukluk var ki aslında bütün bunlarla sırtımızı dönmüşüz dedim ya demin. Yani tekrar yüzümüzü denize dönmemiz, denizle başka türlü ilgilenmemiz lazım. Bunun içinde işte Marmara kültürleri dedik, geçmiş kültürlerden. Yani işte 1980'lerde yapılanlar, 50'ler, 60'lar orada yaşayanlar, onların anlatacakları. Her yer farklı bir de Marmara Denizi'nin etrafında. Körfezler, kıyılar, o kadar farklı farklı yerler var ki. Büyük bir biyolojik çeşitlilik alanı. Ve şimdi kültür mirası konularıyla uğraşanlar, biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğu yerlerin aynı zamanda kültürel çeşitlilik açısından da çok nasıl diyeyim verimli çalışmaları var. Yani biyolojik çeşitlilik alanlarıyla dil, e, lingüistik ve kültürel çeşitliliğin e, şeylerini, haritalarını üst üste koyuyorlar ve görüyorlar ki biyolojik çeşitlilik aynı zamanda bir kültürel çeşitliğe tekabül ediyor. Marmara Denizi böyle bir deniz aslında. Hakikaten yani canlıları olarak bakarsanız, e, bu şu demek yani biz araştırsak aslında ne, kim bilir neler bulacağız buradaki kültürel, eski geçmiş yaşam biçimlerine ilişkin, öğretilere ilişkin, dünyaya bakış açısına ilişkin falan. Yani çok böyle ucu açık bir şey bu çalışma. İnsanlara aslında heyecan vermeye çalışıyoruz. Hani gelin araştırın, öğrenin, merak edin. Beraber iş birlikleri yapın falan. Bunun gibi bir çağrı sürecinde aslında biz de e, hem sizi hem ağı birleştirdik. E, Stockholm 50 süreciyle beraber e, ulusal danışma süreci e, başladı ve en sonunda bir rapor olarak Stockholm'de 2-3 Haziran'da sunulacak. Biz de biraz bunu takip ederek e, neler yapılabilir, neler olmalı üzerine konuşuyoruz. Tam bu noktada da şunu sormak isterim. Stockholm 50 süreci ve bunun gibi süreçler... Havzanın restore edilmesine yönelik e, uluslararası kurumların daha katkı daha fazla katkı vermesini daha çok farkındalık yaratılmasını sağlayabilir mi, teşvik edici olabilir mi sizce? Ya da e, bu katkı nasıl sağlanır? Uluslararası ve ulus ötesi kurumlar tarafından? Ee, çok doğru. Güzel. Ayrıca evet, Marmara bir iç deniz ama Marmara. Ege ve Akdeniz'i ve Karadeniz'i aslında etkilediği için Marmara'daki bu yaşanan kirlilik ve müsilaj olayı biliyorsunuz. Müsilaj ortaya çıktı ve sadece Marmara'da kalmadı yani Ege'ye taştı. E, Karadeniz'e kısmen etkiledi ve etkilemeye devam edecek. Eğer Marmara tamamıyla öldürüldü ise Karadeniz ve Akdeniz'de bundan son derece etkilenecek ve dolayısıyla bir uluslararası sorun haline gelecek Marmara'daki bu yaşanan e, sıkıntı. Ve dolayısıyla da bugünden bunun uyarısının verilmesi lazım ee, Stockholm erliği süreci aslında bunun da bir parçası olabilir. Bu mesajın uluslararası düzeyde yankı bulması için e, bunun bir parçası olabilir. Başka türlü zaten bu sorunun çözülebileceğini düşünmüyorum. Ben şahsen düşünmüyorum. E, bir uluslararası sorun haline getirilmeli aslında Marmara meselesi. Evet yani Akdeniz için baktığımızda mesela Akdeniz'in korunması ile ilgili... E uluslararası yani Avrupa ve e, uluslararası olarak çeşitli kurumlar, çeşitli nasıl diyeyim mekanizmalar biliyorsunuz senelerdir çalışıyorlar bu konuyu ve Türkiye'de de e, e, bu konuda kurulmuş çeşitli ortaklıklar var, ortak projeler var ve aslında çok güzel de sonuçlar elde ediliyor. Yani Akdeniz'de belli işte koruma alanlarının yani bizim kıyılarda işte bir takım koruma alanlarının ilan edilmiş olması, o korunan alanlarda işte sürdürülebilir balıkçılık gibi pratiklerin uluslararası pratiklerle birlikte işte birbirinden öğrenerek ilerletilmesi, paylaşılması bilgilerin paylaşılması gibi aslında çok önemli bir orada bir deneyim olduğunu ben düşünüyorum Akdeniz olarak. Şimdi bizim evet bu Marmara meselesini hakikaten hem açmamız hem de başka örneklerden mesela Adriatik'te de buna benzer bir şey yaşanmış vakti zamanında yani bu uluslararası kurumları hep birlikte düşünmeye evet bizim bir şekilde nasıl diyelim davet etmemiz lazım daha henüz İngilizce versiyonu yok mesela bizim web sitesinin bunu yapmamız gerekecek ki daha oralara gelemedik daha işin başındayız aslında Ama tam zamanında buluştuk o zaman Zaman soğuk gibi akıp geçiyor. Programın sonuna geldik ama kapatmadan önce Marmara Kültürleri Ağı'nı nasıl takip ederiz deyip hemen topu size atayım. Hem web sitenizin hem de sosyal medya hesaplarınızın adreslerini verirseniz dinleyicilerimiz de sizleri takip edebilirler. Tabii web sitemiz marmarakültürlerağı.com orada aynı zamanda aylık bir bültenimiz de var siteye girildiğinde Deniz'in Sesi adıyla bir bülten yayınlıyoruz ve Mayıs ayında ilk sayısı da çıktı. E, ayrıca Instagram üzerinden e, YouTube üzerinden ve de e, Twitter üzerinden de sosyal medya hesaplarımız var. Buralardan da bu adla takip edilebilir. E, zaten henüz yeni başladı dedik yani bir, bir buçuk ayı daha yeni e, doldurdu bu ağın açılması hatta bir ayı bile daha yeni doldurduk. Ama çok hızlı gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Eksiklerimiz var, bunları biliyoruz. Ama daha çok katılım, daha çok yaklaşımla da bu eksiklerinde adım adım öleceğiz. Zaten bu bir yıllık bir proje ama biz bunu bir yıllık proje olarak görmüyoruz. Çok daha uzun süreli bir proje olarak görüyoruz. Ta ki başlangıç. Marmara kurtulana kadar. Aynen, bu bir başlangıç yani. Şeyde, web sitesinde bütün bilgiler var yani internet, şey, e-mail adresleri falan. Çok güzel orada benim Marmara'm videoları var filan ee, yani <gülüyor> çok güzel oldu bence istemiz ee, sevgili Alsu Aksoy ve sevgili Halim Bulutlu çok çok teşekkürler bugün bizlerle olduğunuz aynı zamanda bu süreçte de katıldığınız için ee, daha görüşeceğiz diyorum diğer kamda da daha sonraki programlarda da 95.0 Açık Radyoda diğer kamda damla özlerle beraberdiniz ve Marmara Kültürleri Ağı bizlerle birlikteydi. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın. Teşekkürler. Hoşça kalın.